aydınlık kapıya doğru Bu millet birkaç asırdan beri kendi bünyesinde akıl almaz zıtlaşmalara, anlaşılmaz kutuplaşmalara düşerek içten içe kendi kendini çürütmüş ve adeta düşmanlarının emellerine hizmet eder hale gelmiştir. Gün Günaltaycı ifadesiyle Celal Nuri ve Haşim Nahit de böyle düşünür. Bir kesim kendisinin sağmalı saydığı Anadolu'yu hep horlamış, bir kere olsun gidip orada dolaşmayı, kendi insanıyla görüşüp konuşmayı hiç mi hiç düşünmemiş, onların dünyalarına yükselip onlarla hemhal olmayı, ruhlarını keşfedip anlamayı asla hatırına getirmemiştir. Ara sıra bir kahveci Ali, aşçı Hasan, berber Süleyman'la görüşenler olmuşsa da, bu da onların diliyle alay, saffetleriyle istihsa ve anlayışlarıyla eğlenmek için olmuştur. Bu kesimin insanı, Frank ruhunu tetkikten, batı yakası zevkleriyle sermest olmaktan, Fransız ve İngiliz edebiyatının inceliklerini araştırmaktan, kendi dünyasını düşünmeye, onun insanıyla içli dışlı olmaya ve onun dertlerini dinlemeye katiyen vakit bulamamıştır. Şimdiye kadar ruhuna içirilen terbiye anlayışı, sevimli ve şık matmazellerin, muhterem senlerin, insanlık hayranı misyonerlerin, onun demine damarına işlercesine ruhuna aşıladıkları prensiplerden ibarettir ve bunlar onda öyle bir düşünce yapısı meydana getirmiştir ki bugün kalkıp kendisine mümin diye sesleniverseniz, bunu yüzüne savrulmuş en büyük hakaret sayacak ve sizi huzurundan kovacaktır. Madalyonun diğer yüzündeki manzara da bundan farklı değildir. Vaktiyle en duru ilhamlarla beslenen, en aşikâne heyecanlarla coşup kanatlanan Cüneyd-i Bağdadi, Bayezid-i Bistami, Ahmet Bedevi, celâreddin Rumi, İsmail Ankarevi, Şeyh Galip gibi millette içtimai ruhu uyandıran, kitleleri irşad edip insanlığa yükselten, maddi manevi tıkanıklıkları açan ve ruhları kamçılayıp ulvi alemlere sevk eden, hassas ruhların, feyizli dimaların, lahuti ve ateşin kalplerin yerini büyük bir kısmı itibariyle, yine günaltay üslubuyla her nevi yeniliğe muarız, terakki, ve tekamül istikametinde atılan her adıma muhalif, siynesi öbür alemin heyecanlarından mahrum, düşünceleri hakikatsiz ve her türlü ilmi araştırmayı günah sayan sığ bir güruh almıştır. Öncekiler milletlerinden, milli ruhtan uzaklaşmayı yenilik ve inkılap saymakla Sonrakilerde şekli bir maziye ve onun kuru ve ruhsuz yanlarına saplanıp kalmakla milletlerine ihanet etmişlerdir. Birinciler, frenkleşmediği için kendi milletlerini dahi hor görecek kadar yabancılaşmış, berikilerse sırf eski devirlerde bulunmadığı için bir kısım teknik gelişmeleri, yeni icat ve keşifleri devriyle hesaplaşabilecek güçte fikir akımlarını bid'at saymış, lanetlemişlerdir. Oysa ki her millet kendi ruh ve kabiliyetine uygun, kendi düşünce ve inancı çizgisinde müessese ve teşkilat ister. Rica ederim, milletlerin idari ve içtimai teşkilatları, marif ve düşünce akımları asrın ihtiyaçlarının ve milletin ruhi temayüllerinin neticesi değil midir? Fıtrat kanunlarına muhalif bir surette millete, onun düşünce ve inanç tarzıyla tehlif edilmeyen, ruh köküne zıt ve asrının ihtiyaçlarını karşılayamayacak sistemleri, içtimai kanunları tatbike kalkışmak, tehlikeli bir teşebbüstür. Böyle bir hareketin milleti temelinden sarsacağında, zafa uğratıp hasımlarının oyuncağı haline getireceğinde şüphe yoktur. Bu itibarla, milleti kurtarma ve yüceltme gibi yüksek duygularla yola çıkanlar, her şeyden önce fıtrat kanunlarıyla zıtlaşmaya düşmekten tir tir titremelidirler. Tabiat kanunları, yaratıcının nurlu ve hikmet dolu bir kitabı olarak, her zaman başvurulması iktiza eden bir ibret dersanesidir. Kendini idrak etmiş, ruhuyla bütünleşmiş gönüller, bu dershanede hilkatin göz kamaştırıcı güzellik ve inceliklerini taklit edilmeye şayeste kanunlarını ibretle mütala ve tetkikten zevk alırlar. Hoca bu mütalasında Celal Nuri ile aynı çizgide şunları söyler. Dünden bugüne muhtelif milletlerin ıslahat tarzı ve inkılapları araştırıldığında görülür ki bir milletin içtimai ve siyasi durumunu tanzim terbiye ve yükselmesini de ruhte ve rehberliğini yüklenenler, hareketlerini fıtrat kanunlarına uydurma hususunda ne kadar titizlik göstermiş, milletlerin ruhuna ne kadar vakıf olabilmiş ve çağın getirdiği ihtiyaçlara ne kadar nüfuz edebilmişlerse, çalışmalarında o derece semereli olmuş ve milletlerine de o nisbette ölümsüzlük vaat edebilmişlerdir. Bunun aksine, bir millet ve bir ülkenin kaderine görgüsüz ve bilgisiz kimseler hükmediyor ve fıtrat kanunları ihmale uğruyorsa, orada da öldürücü, fasit daireler ve buhranlar birbirini takip edip durmuştur. Tıpkı karada yaşayan canlıların suda boğulmaları, hayatlarını deryalarda sürdürenlerin de sudan çıkarılınca ölmeleri gibi, Milletlerde milli düşünceleri ruhi temayülleri hesaba katılmadan zamanın ihtiyaçlarına uygun olmayan düzenleme ve teşkilatlanmaya zorlandığında sudan çıkarılan balık gibi yavaş yavaş felç olur ve ölür giderler. Her milletin düşünce tarzı, zihniyet ve temayülleri başka başkadır. Bir çakır keyif İskoçla bir Fransız, bir Anglo-Saksonla bir Cermen aynı düşünceyi paylaşsalar bile çok farklı yapıya sahiptirler. Tek akideye bağlı bu milletlerde birinin saadetini temin eden sistem ve teşkilat aynı ile diğerine tatbik edildiğinde ihtimal ki böyle bir durum onun inkıraz ve mahvına sebep olacaktır. Gelişmiş ülkelerin fen ve tekniğine muhtaç olduğumuza da şüphe yoktur. Olamaz da. Nasıl olur ki? Dünya baş döndürücü bir süratle terakki ve tekamül yolunda dakika etmeden koşuyor. Bizim de bu cereyan ve bu coşkun sele aynı tempo içinde katılmamız ve asrını yaşayan bir millet haline gelmemiz zaruridir. Bu hususta küçük bir tereddüt, az bir gecikme bizim maazallah telafisi imkansız badireler içine yuvarlanıp bütün bütün tarihten silinip gitmemizi netice verebilir. Ne var ki bu umumi ve tabii akışa uyup giderken de atılacak her adımın kat'i, tereddütsüz, bilerek atılması ve milli düşüncenin korunup kollanması şarttır. Evet, yolun aydınlık ve belli olması bütün bir tarih boyunca da milli ruhla işletile işletile şehrah haline gelmiş bulunması sonra cemiyeti ayakta tutacak müesseselerin kucaklanıp korunması, nihayet o yolda yürüyeceklerinde azimli, şuurlu olmaları lazımdır ki, mesafe bilsin ve kitleler şaşkınla sevk edilmesin. Asırlardan beri bu ülkenin yorulmuş, bıkmış ve ciddi bir bezginlikle kenara çekilmiş onları şevk taraba getirecek yönde bir şeyler fısıldayarak, yorguna güç verilmeli, bıkmışa diriltici ruh üflenmeli ve neme lazımcılara insan olma yolları gösterilmelidir. Bu vazife şimdiye kadar hakikate gönül vermiş ilim adamları ve hasbi ediplerce sürdürülmüştü. Alim ilmiyle, edip de sihirli beyanıyla insanlık ruhuna daveti esas alarak bu ahlak ve fazilet hizmetini yürütüyordu. Bundan sonra da aynı çizgide hareket edilerek aynı neticelere ulaşmak mümkündür. El verir ki inanç, fazilet, ilim ve kalem esasları ihmal edilmesin. Bunlardan birinin ihmali topyekün milletin sarsılması ve izmihlali demektir. Her satırı ruha örüm yağdıran ve her mısrağı bir ruh sefaretini ifade eden Tahammül mülkünü yıktın. Hülâguhan mısın kâfir? Aman dünyayı yaktın, Ateşi suzan mısın kâfir? Nedir bu gizli gizahlar, Çâki giribanlar? biri şu hasen de aşıkın alan mısın kâfir? Sana kimi canım, Kimisi cananım deyü söyler. Nesin sen? Doğru söyle. Can mısın? Canan mısın kafir? Parantez içinde, Bu kısmı almaya edebimiz müsaade etmedi. Niçin sık sık bakarsın böyle mirat-ı mücellaya? Meğer sen dahi kendi hüsnüne hayran mısın kafir? Nedim'in gazeli misüllü ahlakı tahrip yolunda söylenmiş hezeyanlar, Şanlı imparatorluğun ölüm melodileri olduğu gibi. Birçoğu itibariyle bütün bütün şiraziden çıkmış, sevgiyi şehvette hallaceden, aşkı cismaniyette boğan, nefse bohemliğe giden yolları gösteren, kalbe kezzap içirip ruhun kolunu kanadını kıran ve makalemizi almayı dinleyicilerimize karşı hürmetsizlik sayacağımız, günümüzün edeb bilmez edebiyatı insanımıza insandığını unutturmuş, onu gaflet ve sefaletlere iterek iradesini felç etmiştir. Geleceğin imar edilmesi vazifesini üzerine alan şanlı mimarlar, cemiyetin her kesiminde milli şuurun mayalayıcı istikamette bir seferberlik ilan ederek, yığınları cismanilik girdabından kurtarıp, onlara kendilerini yenileme, ruhta varlığa erme ve kendi medeniyetlerini kurma yolunda hayat nefretmelidirler. Milletimiz bugün az çok, kendisini zulmetlerden aydınlığa çıkaracak yolları keşfetmiş durumdadır. Bundan sonra da bulduğu bu yolda sarsılmaz bir azim, sağlam bir birlik şuuruyla hareket edildiği takdirde, geçmişe de akseden seciyemizin delaletiyle, dünya milletleri arasında gıpta edilecek bir noktaya ulaşabileceğimizden şüpheye düşülmemelidir.